Yirmi dokuzuncu lem'a, birinci bab, Subhanallah'a dair üç fasıldır. Birinci fasıl, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sen her kusurdan ve el dalaletin efkâr-ı batılâsından münesseksin. Sen öyle bir Zat-ı ki, sema, yıldızlarının ve güneşlerinin ve aylarının kelimeleriyle ve bütün bunlardaki hikmet remizleriyle, dünya seması, bulutlarının ve gök gürültüsünün ve şimşeklerin ve yağmurların kelimeleriyle ve bütün bunlardaki faydaların işaretiyle yeryüzü madenlerinin ve nebatlarının ve ağaçlarının ve hayvanatının kelimeleriyle ve bütün bunlardaki intizamatın delaletiyle nebat ve ağaçlar ise yapraklar ve çiçekler ve meyveler kelimatıyla ve bütün bunların muhtaç zivil hayata menfaatlerinin tasrihatıyla, çiçekler ve meyveler ise tohumlarının ve kanatçıklarının ve çekirdeklerinin ve onlardaki acayip sanatın kelimatıyla, çekirdekler ve tohumlar ise bilmüşahede sümbüllerinin nisanıyla ve habbeciklerinin kelimeleriyle, her birine bak ise tomurcuklarının inkişafı sırasında müzeyyen çiçeklerinin ve muntazam sümbüllerinin ağzıyla yavrularının tebessümü hengamında gayet vazı ve zahir bir surette görüldüğü gibi ölçülü tohumlarının ve intizamlı habbeciklerinin kelimeleriyle şekillerinin ve o şekiller içindeki renklerinin ve o renkler içindeki tatlarının ve o tatmaklar içindeki güzel kokularının ve o güzel kokular içindeki nakışlarının ve o nakış içindeki ziynetinin ve o ziynet içindeki boyasının ve o boya içindeki sanatın ve o sanat içindeki tevzi'in ve o tevzi'in içindeki tanzi'nin ve o tanzi'in içindeki mizanın ve o Nizam içindeki nizamın lisanıyla seni sandığın ile tesbih ederler. Haşiye on iki perde perde üstünde, burhan burhan içinde, delil delil içinde, bir çiçekten muhtelif nahamat ve müteneddiyle maatla naklaş eziliyi kalbe gösteriyor, aklın gözünü baktırıyor. O nebatlardan her gibi, çiçeklerinin zarif gözlerinden ve sümbüllerinin tazecik güçlerinden tekattür eden ve senin kendini kullarına tanıtıp sevdiren taarruf ve teveddüdünün cilvelerindeki lemaattan pereşruh eden bir tarifle senin tecelliyat sıfatını tavsit, cilve-i esmanı tarif ve teveddüdünü tefsir eder. Sen her kusurdan münezzehsin ey vedud ve ey maruf. Salatın ne kadar güzel, ne kadar süslü, ne kadar mükemmeldir senin. Sen her türlü kusurdan münezzeh, öyle bir zat-ı cemalsin ki, bütün ağaçlar, tomurcuklarının açması ve çiçeklerinin inkişafı, yapraklarının tezayüdü, meyvelerinin olgunlaşı, dallarının ellerinde masum çocuklar gibi oynaşması engamında, kereminle yeşillenen yapraklarının ve lütfunla tebessüm eden çiçeklerinin, ve rahmetinle gülen meyvelerinin ağzıyla, acayip hılkat içindeki kesret-i ve o kesret içindeki muhtelif etlerinin, ve o muhtelif etlerdeki şekillerin, ve o şekillerdeki renklerin, ve o renkler içindeki güzel kokuların, ve o güzel kokular içindeki ayrı ayrı tatların, ve o tatlar içindeki nakışların, ve o nakışlar içindeki ziynetlerin, ve o ziynetlerdeki boyaların, ve o boyalar içindeki sanatın, ...ve o sanat içindeki tevzi'in... ...ve o tevzi'in içindeki tanzimin... ...ve o tanzim içindeki mizanın... ...ve o nizam içindeki nizamın nisanıyla... ...seni hamdinle tesbih eder. Haşiye bu on beş delil delil içinde... ...bürhan bürhan içinde... ...Saniy Zülcelal'e işaret ediyor. Bütün o ağaçlar... ...senin kendini mahlukatına yakından tanıtan... ...ve sevdiren... tahabbuk ve taarrufunun cilvelerindeki lemalardan tereşruh eden ve onların ağızlarından damlayan katrelerle senin sıfatını tavsif esmanı tarif ve mahlukatına tahabbuk ve taarrufünü tefsir ederler. Öyle ki güya çiçek açmış her bir ağaç güzel yazılmış manzun bir kasidedir ki o kaside Fatih Zülcelal'in medayihi bahiresini inşa edip şairane lisanuhan ile söylüyor ve yahut o çiçek açmış her bir ağaç binler bakar ve baktırır gözlerini açmış ta sanınız gülcan'ın neşir ve teşhir olunan acayip sanatını bir iki gözde değil belki binler gözlerle baksın ta ehli dikkati öyle baktırsın ve yahut o çiçek açan her bir ağaç umumi bayram olan baharın içindeki hususi bayramında ve resmi geçit misal bir anda yeşillenmiş azalarını en süslü müzeyyenatla süslemiş, ta ki onun Sultan-ı Zülcelal'i ona ihsan ettiği hedayayı ve letaifi ve asar-ı nuraniyesini müşahede etsin. Hem meşher-i sanat olan zemin yüzünde ve bahar mevsiminde mürassaat rahmetini enzâr-ı halka teşhir ve şecerin hikmet-i hırkatini beşere ilan etsin. Sen her münezzehsin. İhsanın ne güzeldir senin, beyanın ne kadar aşikar, bürhanın ne kadar bahir, zahir ve münebderdir. Sen her kusurdan münesseksin, ne kadar sana sanatın senin. Hikmetlerinin delalekiyle, ışığın parlaması senin tenvirin ve senin peşhirin nedir? Rüzgarın dalgalanması hususan ses nasplaklindeki vazifelerinin sırrıyla, senin tasrifin ve tavzifin nedir? Faydalarının işaretiyle, nehirlerin çağlaması senin tedbirin ve tesvirin nedir? Taşların ve madenlerin süslenmesi, hususan ses ve mukaberatın makbindeki hassa ve menfaatlarının remziyle, senin tedbirin ve tasvirin nedir? Çiçeklerin acayi ve hikmetle tebessümü, senin tahsinin ve teslinin nedir? Faydalarının delaletiyle, meyvelerin süslenmesi senin inamın ve ikramın mıdır? Şerait-i hayatlarındaki intizamın işaretiyle kuşların ötüşmeleri senin onları birbiriyle anlaştırman ve konuşturman mıdır? Faydalarının şahadetiyle, yağmur damlalarının ihtizası senin tenzilin ve takdirin nedir? Harekatındaki hikmetlerin şahadetiyle, ayların hareketi senin takdirin, tedbirin, tedvir ve tenvirin nedir? Sen her türlü kusurdan münezzetsin. ''Ne değil mürhanın, ne aşikardır saltanatın senin.'' ikinci fasıl, ''Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Senin senanı ben ifade edemem, kemal sıfatlarını saymakla bitiremem. Sen ancak Furkan'ın da kendi zatını sana ettiğin gibi ve senin izniyle Habibi'nin seni sena ettiği gibi... ...ve senin intakınla... ...bütün masnuatının... ...seni sena ettiği gibi... ...bir zat-ı zülcelalisin... ...sen bütün kusurlardan... noksan sıfatlardan... ...acizden ve şerikten münezzehsin... ...biz sana layık bir marifetle... ...seni tanıyamadık... ...ey bütün masnuatındaki mucizatıyla... ...ve bütün mahlukatının... ...tasifatıyla... ...ve bütün mevcudatının tarifatıyla... ...ancak tarif edilen maruf... ...sen bütün kusurlardan... noksal sıfatlardan, acizden, müşerikten münezzitsin. Biz sana layık bir zikirle seni zikredemedik. Ey bütün mahlukatının nisanıyla ve kitab-ı kainatın kelimeleri olan bütün mevcudatın nefisleriyle ve mahlukatın olan bütün yüzeyle hayatın hayatlarıyla sana sundukları tahiyelerle ve bütün ağaç ve nebatların ihtizazla zikretmekte olan bütün mevzun yapraklarıyla zikredilen meskur. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten Biz senin hak şükrünü eda edemedik. Ey herkesin gözü önündeki bütün ihsanatının senalarıyla ve kainat çarşısındaki bütün inamatının ilanatıyla ve enzar mahlukat önündeki rahmet ve nimetinin bütün manzum meyveleriyle Ve bütün ağaç ve nebatların dallarına dizilmiş, bütün mevzun ve muntazam çiçek ve salkımların tahmidatıyla şükür ve senası okunan meskur, Sen her kusurdan münezzehsin, şanın ne büyük, bürhanın ne ne kadar zahir ve bahirdir senin. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Biz sana layık bir ibadetle kulluk edemedik. Ey bütün melaikemin ve bütün zevil hayatın ve bütün anasır ve mahlukatın kemali itaat ve intisal ve intizam ve ittifak ve iştiyakla ettikleri bütün ibadetlerin merci olan mabud. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Biz sana layık bir tesbihatla seni tesbih ve tenzih edemedik. Ey kendisini hamd ile tesbih etmeyen, hiçbir varlık bulunmayan ve yedi gök ve yer ve içindekiler tarafından tesbih edilen zat, sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin, gök ve yer, bütün mahlukatının bütün tesbihatıyla ve bütün mahlukatının bütün tahmidatıyla seni hamdinle tesbih eder. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Yer ve gök, bütün peygamberlerinin ve bütün velilerinin ve bütün meleklerinin salat ve selamın onlar üzerine olsun. Bütün tesbihatıyla seni hamdinle tesbih eder. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Kainat kadir ve ekreminin alihisanatü'l-selam bütün tesbihatıyla ve Resul-ü Azam'ın bütün tahmidatıyla afgal-i salavat ve etem-i teslimatın onlar üzerine olsun seni hamdinle tesbih eder sen her kusurdan müressehsin öyle bir zat-ı zulcelersin ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihatının sadalarıyla bu keayna seni hamd ile tesbih eder evet tesbihatının sadalarıyla asırları dalga dalga ve milletleri bölük bölük çınlatan odur Allah'ım, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihat sadalarını kıyamet gününe kadar kainatın sayfalarında ve zamanın yapraklarında daim kıl. Sen her kusurdan yünezse öyle bir zat zülcelersin ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın asar şeriatıyla dünya seni hamd ile tesbih eder Allah'ım. dünyayı kıyamet gününe kadar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın diyanetiyle dünyayı kıyamet gününe kadar müzeyyen kıl. Sen her kusurdan münezzeh öyle bir zat yücelasın ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nisanıyla dünya senin azamet kudretinin arşı altında bir sacit olarak seni hamd ile tesbih eder. Allah'ım dünyayı kıyamet ve diriliş gününe kadar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla, bütün aktarıyla hep böyle konuştur. Sen her kusurdan münezzeh öyle bir zat-ı ki her yerde ve her zamanda bütün mümin erkekler ve bütün mümin kadınlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla seni ham ile tesbih eder. Allah'ım erkek ve kadın bütün müminleri, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihatının sadalarıyla kıyamet gününe kadar hep böyle konuştur. Üçüncü fasıl. celal sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O vahil-i ahad ki zıddan, midden, şerikten pak ve biridir. celal sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O kadir-i ki kendine mu'in ve vezir edinmekten pak ve belidir. Celal sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O kadim ezeli ki sonradan vücuda gelen ve zeval bulup giden mevcudata müsahabetten tahir ve beridir. Celal sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O vacibin vücut ki nazirin muntemi, ondan başka her şeyin varlığı ve yokluğu müsahibi. Kendisi ise mümkünatın mahiyetleri icabı olan kusurlardan pak ve belidir celal sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir o zat zül ki onun benzeri hiçbir şey yoktur o her şeyi hakkıyla işiten simi ve her şeyi hakkıyla gören basirdir ve kasır ve hatalı vehimlerin her türlü tasavvuratından pak ve belidir celal sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir O zat ki, göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. O kudreti her şeye galip olan aziz ve hikmeti her şeyi kusatan sakindir. Ve nakız ve batıl akidelerin her türlü tavsifatından pak ve beridir. Celal sahibi olan Allah, her türlü kusurdan münesehtir. O Kadir-ı ki, acizden ve ihtiyaçtan pak, beri ve müstahalidir. Celal sahibi olan Allah, her türlü kusurdan münezzehtir. O'nun zatında ve sıfatında ve afalinde, kusurdan ve noksandan pat ve beli olduğuna kainatın kemalatı şahittir. Çünkü kainatta kemal ve cemal namına ne varsa, hass-ı sadıkla ve katli bürhanlarla ve vazih delillerle sabittir ki, o kemal ve cemalin hepsi, o münezzeh zatın kemaline nispetle bir zayıf gölgeden ibarettir. Zira tenvir ancak nuraniden gelir. Başka türlü olamaz. Aynaların faniliğine ve mazharların seyyaliyetine rağmen cemal ve kemalin devam etmesi bunu gösterdiği gibi. E ağzımı boşerden meşretleri muhtelif, keşfiyatları müttefik pek büyük bir cemaatin icma ve ittifakıyla da sabittir ki kainattaki kemalat zat-ı vaci bir vücudun envar-ı kemalinin bir gölgesidir. Celal sahibi olan Allah, her türlü kusurdan münezzehtir. O ezeli, ebedi ve sermedi zat-ı zülcelal ki, sonradan vücuda gelip teceddüt ve tekamüle tabi olan, mevcudatın nazımı olan tağayyür ve tebeddülden pak ve veridir. Celal sahibi olan Allah, her türlü kusurdan münezzehtir. O halif-i ve mekan ki, kesir ve kesir ve mukayyet ve mahdut olan maddi varlıkların lazımı olan tahayyüz ve teceziden pak ve belidir. Celal sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O kadim-i baki ki hudus ve zevalden pak ve belidir. Celal sahibi olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O vacib-ül vücut ki doğurmak ve doğurulmaktan Başta varlıkların vücuduna girmek ve onlarla birleşmekten, hasr ve tehdit edilmekten, kendisine yakışmayan ve vücudu vücuduna münasip düşmeyen ve ezeliyetle ebediyetine muvaffak olmayan şeylerden pak ve delidir. Onun celali pek yücedir ve ondan başka ilah yoktur.